Kafir gittiği vakit de, gittiği vakit de. kabirin başına varı varmaz da kendisiyle alay edecekler berekler. Hizmetçileri varmış, adamları varmış, kendini hizmet eden tahtarları varmış, taifesi varmış. Tek başına gittiği vakit diyecekler ki, yalnız mı geldin? Hani arkadaşların dünya benim zannediyordun, ordularım var diyordun, adamlarım var diyordun, silahçılarım var diyordun, muhafızlarım var diyordun. Yalnız mı geldin? Gel bakalım buraya. Zuk indik entel kerim. Tak bakalım Allah'ın azabı ne? Sen kerim büyük adamsın sen. Aleyh edecekler Efendiler bu konuştuğum sözler size alay gelmesin. Şakada gelmesin. yalan da gelmesin. Vallahi böyle olacak. Vallahi böyle olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Muhbir-i Sadık Hazreti Muhammed Fıstıla böyle haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne malı? Ne para, ne kasan, ne kesen, ne evladın, ne kismettin hiçbir şey sana faydalanın faat vermez. Ancak kalbinde Allah muhabbeti, Allah aşkı, Muhammed muhabbeti, Muhammed aşkı varsa kurtuldun demektir. Onun için ne bıraktıklarına mahzuniyet var, ne gittiğin yerden korku vardır.